Ahmet bin Hanbel, rahimahullah, Allah Celle Celaluhu gökte değildir diyen kafir olmuştur diyor. Fahrettin Razi de Allah Celle Celaluhu göktedir diyen kafirdir diyor, diye ileri sürülüyor. Arkadaşlar, İmam Ahmet bin Hanbel'in böyle dediği sabit değildir, onu söyleyelim. Oğlu Abdullah, Abdullah bin Ahmet bin Hanbel, babasının otoritesinin gölgesinde teşbih ve teçsim inancını bu ümmetin, ...içine sokan bir insandır. Onun üzerinden bu, bu, bu yanlış itikad, yanlış istikamet bu ümmetin içine giriyor. Babasına birçok şey atfediyor. Ee, onun İmam Ahmet bin Hanbel'in oğlu olması, söylediği her şeyin İmam Ahmet bin Hanbel'in... ...tensibinden, onayından geçtiğini göstermez. Böyle olduğunu kabul etmek de gerekmez. Hadis imamları biliyoruz, oğullarını teksib etmişler, babalarını teksib etmişler. İmam Ahmed bin Hambel'in oğlu da kendi başına münferit bir insandır. Dolayısıyla e, babası adına, babasına atfen hatta yapıp edip söylediği şeylerin hepsinin İmam Ahmed'ten sabit olduğunu kabul etmemiz gerekmez. E, Allah Teala'nın gökte olduğunu veya arşın üzerinde, mekansal olarak arşın üzerinde olduğunu sarahaten ifade eden bir delil yoktur. Sarahaten, tearuzdan salim, açık, net, kesin, muhkem bir biçimde Allah göktedir. Veya Allah mekansal olarak arşın üstündedir diyen bir ayet, bir hadis yok. Vardır diye göstersin bize, konuşalım. Bizi bağlayacak olan da bunlardır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözleridir. Ona nispeti sahih ve ifade sarih ve tearruzdan salim olmak kaydıyla. Ve muhkem sarih ayetlerdir. Bunların dışındaki hiçbir söz itikatta bizi bağlamaz. Bir de şöyle bir şey var. Bu hadis usulünde bir kaidedir. Kulağımıza küpü olsun. Bir bid'at ehlinin bid'ati istikametinde naklettiği rivayetlere itibar olunmaz. Adamın kendisine kadar güvenilir olursa olsun. Şimdi biz bunu şiir aviler hakkında işletiyoruz. Bu kaideyi. Diyoruz ki falan zat şeyidir. Bize senetle bir hadis nakletmiş. Bu hadis senedi ne kadar sahih olursa olsun bu zatın itikadını desteklediği için merduttur. Ehli bid'atın rivayetlerini reddederken dayandığımız kaidelerden biri budur. Şimdi Ahmet bin Hanbel'in oğlu İmam Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah bid'at ehlidir. Bize ne kadar sahih olursa olsun senediyle naklettiği bir şeye biz itibar etmeyiz çünkü bid'ati istikametinde yaptığı bir nakildir. Bu kaide imamiyi bağlıyor da müşebbiheden, mücessimeden insanları niye bağlamıyor? Bunların adının ehli hadis olması bunları ehli bid'at olmaktan çıkarmaz ki. Dolayısıyla kaide ne diyorsa biz de onu yapacağız. Ee, Dolayısıyla bu soruda ifade edilen tearuz aslında bir tearuz değil. Çünkü Allah göktedir e, önermesini, önermenin bu kısmını daha doğrusu kabul etmiyoruz.